Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdeleillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve naûzu billahi min şurûri ve seyyiâtı amâlinâ. Men yehdehillahu fe lâ ve men Ve illallah ve ve ve hayral Hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr Bizden olmayanlar şerhinde ahkam kitabında dini hükümlerde hile yapanlar Yahudilere benzer başında kalmıştık. Allah Azze ve Celle Araf Suresi 162. ayetinde şöyle buyurmuştur. Fakat içlerinden o zulmedenler Sözü kendilerine söylenenden başka bir şekle çevirmişlerdi de, biz de onların üzerine zulmetmiş olmaları dolayısıyla gökten bir azap göndermiştik. Bu ayette sözü kendilerine söylenen bir şekilden başka şekle çevirmeleri, yani hile yapmaları, tebdilde, tarifte bulunmaları, Allah Azze ve Celle bunu zulüm olarak nitelendiriyor ve... E, azaba uğramalarının sebebini o şekilde açıklıyor Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Cumartesi ashabını yaptıkları hakkında şöyle buyurduğunu naklediyor Cumartesi asabını biliyorsunuz onlara Cumartesi günü balık avlamak yasaklandığı zaman Cuma gününden ağlarını atıyorlar veya diğer bir rivayette balıkların geldikleri yerlerde böyle havuz gibi şeyler yapıyorlar onu aşamıyor artık balıklar. Cumartesi günü geçtikten sonra da pazar günü de onları topluyorlardı. Dolayısıyla cumartesi günü güya avlanmamış oluyorlardı. Fakat yasakta kast edilen şeyi bir şekilde delmiş oluyorlardı. İşte onlar hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Yahudilerin işlediği şeyi işlemeyin. Onlar en düşük hilelerle Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal saydılar. Bunu İbn Bat'ta İptalül Hiyel kitabında Hasan bir isnatla rivayet etmiştir. Şeyh Harbani Sıfatül Fetva'da ve Irwalul Galil'de hasen olduğunu belirtiyor. Yani bu tür hile yollarına sapanlar bu fiillerinde Yahudilere benzemiş olurlar. Bu onların fiilleri. İbn Kayyim Raymullah der ki: Hakkında lanet edilen konularda kendileri iyi düşünürse bunların genelinin hileler yoluyla Allah'ın haramlarının helal sayılması ve farzların düşürülmesi hakkında olduğu görülür. Yani hakkında lanet vardı olmuş yasakların çoğunda bunlar genellikle hile yoluyla helal sayılan şeylerdir diyor. Cabir radıyallahu anh'ten rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam fetih yılında Allah Teala içki, pot, ölmüş hayvan ve domuz satışını haram kılmıştır buyurdu. Bazı kişiler Ölü hayvanların yağının satışı için ne dersin? Zira onunla gemiler ve deriler yağlanır. İnsanlar da onu aydınlatmada kullanıyorlar." deyince o da haramdır. Yani onun satışı da haramdır buyurdu. Sonra da şöyle buyurdu. Allah Yahudileri kahretsin. Allah iç yağının satışını kendilerine haram etmiş ancak onlar bu yağları eritip satmışlar ve parasında öyle yemişlerdi. Yani zannettiler ki bunu yani soran sahabe böyle zannetti. İlk etapta böyle bir şey düşündüler. Yani bunlar işte yenmesi haram. Yani e, sonuçta bu helal yolda kullanılıyor. Mesela leşin, yağı, bunun gibi şeyler. Aydınlatma işinde de işte kandil yağı olarak kullanılması gibi. Bu işlerde de kullanılıyor. O şekilde satabilir miyiz? O da haramdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani onun satışı da haramdır. Çünkü Allah Azze ve Celle bunları haram kılınca ee, hadisin devamında geldiği gibi Yahudiler de böyle yaptılar yağları erittiler öyle sattılar böylece parasını yediler mesela günümüzde şöyle bir soru soruluyor işte defineye gidenler oluyor ve bunlar put çıkarıyor bu hadiste de geçtiği gibi put haram kılınan şeylerde bunların satışını Allah haram kılmıştır diyor hadiste Diyor ki adam işte biz bunu altın olarak çıkardık. Eritsek de satsak olur mu? Mesrur kıraimlallah Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın önde gelen öğrencilerinden İbnü Şebeleri ve ona soruyorlar bu soruyu. Bunu hile olarak adlandırıyor. Çünkü Allah'ın haram kıldı, ondan elde edilecek kazancı da haram kılar. Hadisin devamını Allah Resulü aleyhissalatu vesselam zaten açıklıyor. Yani ondan İç yağını haram etti Allah Azze ve Celle. Bu sefer iç yağını satmadılar. Ne yaptılar? İç yağını eritip öyle sattılar. Böylelikle parasını yediler. İşte onların lanet edilmesine, Allah onları kahretsin diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etmesine sebep olan olay bu. Adam bunu iç olarak satmıyor. Eritiyor öyle satıyor. E sen de bunu put olarak satmıyorsun. Eritiyorsun öyle satıyorsun. Yani bizim burada Efendim? Yani Şimdi Şimdi bunları Mesela Haram kıldığı zaman Allah Azze ve Celle Biz bundan uzak dururuz. Yani burada kıyas yoluna gittiğin zaman Yani bunu Bu şekilde kullanması haram. İç canı, i̇ç canı olarak kullanmak haram. Ama İç canından başka bir şekilde çevirirsen, çünkü ertip satmalar demek şu manada, işte gemilerini yağlıyorlardı bunu? Yani onlar kullanmak, meşru yolda kullanıyorlardı. Meşru yolda kullanmak için satıyor. Bunun için satıyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Allah onu haram kıldı mı ondan elde edilecek kazancı da haram kılar. Dolayısıyla putu haram kıldı mı? Satışını haram kıldı mı? Bu satışlı başka yolda yapsan da yani başka bir şekilde paraya çevirsen de haram. Biz buradaki illeti bilemeyiz. Bize düşen şey sadece Allah'ın emir ve yasaklarına itaat etmek. Mesela bir tanesi de yine İbn Abbas radıyallahu anh'a'dan gelen diyor. Daha önce aktarmıştık bunu da. Adam Müslüman oluyor. Geliyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a da şarap hediye getiriyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kabul etmiyor. Bu haram kılmıştır diyor. O arada adam yanındakine bir şey fısıldıyor. Ne söyledin ona diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. E lan Resulü, işte bunları satmasını söyledim diyor. Sen bilmiyor musun diyor, Allah bir şeyi haram kıldın mı, onun kazancını da haram kılar. E, bu şekilde uyarıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet, bu son okuduğumuz hadis, Bukhari ve Müslim'de gelen bir hadis. Kadınları idareci yapanlar kafirlere benzer. Ebu Bekir radiyallahu anh'den, yani müfeybin Haris radiyallahu anh, Ebu Bekir, Ebu Bekir sıdık değil, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, İşlerinin idaresini kadınlara veren bir kavim asla kurtuluşa eremez. Bunu Bukhari ya da başkaları sahip istatlar rivayet etmişlerdir. Allah Azze ve Celle de Nisa Suresi 34. ayetinde Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Kavvamune Kavvamun yani bizde hani kaymakam derler. Kaimul makamdır aslı kaymakam kelimesinin. Yani kavvam idareci. Onun üzerinde işlerini çekip çeviren idarecidir. Erricalu ricalu alen alennisa. Erkekler, kadınlar üzerine kavvamdırlar. İdarecidirler, yöneticidirler. Ne için? Bima faddallallahu ba'dahum ala ba'din. Yani Allah'ın erkekleri kadınlardan üstün kılmaz sebebiyle. Dolayısıyla bugün kadın erkek eşittir diyenler Allah Azze ve Celle'nin şu ayetiyle bir çarpışma içerisindedirler. Alimler devlet başkanının erkek olmasının şart olduğu hususunda da icma etmişlerdir. Ehli kıbleden hiçbiri kadının imamlığını ve emirliğini caiz görmemiştir. Sadece haricilerden Şebibiye fırkası buna muhalefet etmiştir. Yani bu fırka dışında, ehli kıble, yani bidat ile beraber, onlar da dahil olmak üzere ümmet bu usta icma etmiştir. Bu hadisin rabisi Ebu Bekra radiyallahu anh, Cemel Savaşı'nda yer almayı istememiş. Yani Ali radiyallahu ile Aynen. Ayşe radiyallahu anh'a arasında geçen bir savaş. Cemel'e çağırıyorlar ki o sıralar Ayşe radiyallahu anh'ın yanında Zübeyir Talha radiyallahu gibi cennette müjde edilmiş var. Yani e, kısmi azam o tarafta Ebu Bekir e radiyallahu da çağırıyorlar. Yani buraya katılması için. Bu hadisi delil göstererek katılmıyor. Cemel vakasında Ayşe radiyallahu lider olması da kadının idareci olması hakkında delil olmaz. Zira İbn Abbas radiyallahu rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hanımlarına hitap şöyle demiştir. Bilmiyorum, Halebin köpekleri hangi avlar? Onun sağında ve solunda birçok insan öldürülür. Neredeyse kendisi de kurtulamayacak gibi olur. Bunu sahip-i isnatla Ziyahül el Makdisi el-Muhtare'de taberi tarihinde rivayet etmişlerdir. Ayşe Radiyalan'a Cemel vakasında Irak'a giderken, Beni Amir sularından bir suyun yanına vardı. Orada köpekler havlamaya başladı. Buranın adı nedir diye sorunca haveptir dediler. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu ben dönüyorum dedi. Yani Allah Resulü'nün bu ihtarını hatırlıyor Habeb denilince. Zübeyir radıyallahu dedi ki henüz değil. Öne geç insanlar seni görecekler ve Allah onların aralarını düzeltecektir. Yani senin sayende barış olacak yani savaşılmayacak. E, niyetiyle öne geçiriyor. Ayşe radıyallahu anh'a hayır ben dönmeliyim çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işitti. Habe bin köpekleri kendisine havlayacağı vakit sizden birinizin hali nice olacak. Bunu da Ahmet İbn-i hakim ve daha başkaları sahip bir isnatla rivayet etmişlerdir. Ayşe radıyallahu anh'ın bu hareketinde hatalı olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilmiş Ayşe radıyallahu anh'a da Ahzab suresi 33. ayetini okuyarak ağlamış ömrü boyunca bu hareketin pişmanlığını çekmiştir. Ahsap o suç, kadınlara işte evlerinizde oturun, evlerinizde karar kılın, cahiliyete bir olduğu gibi açılıp saçılmayın, yani sokaklara çıkmayın. E, ayetini okuyarak ağlamış. Ayrıca Ayşe Radiyalanhan'ın helafet için değil, ara bulmak için çıktığı bilinmektedir. Yani müminin annesi olmasa zevbiyle, yani savaşı kessin, e, ümmet arasındaki o elektriklenmeyi gidersin, nasihat edilsin amacıyla çıkarılmıştı. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu Erkekler kadınlara itaat ettiklerinde helak olmuştur Bunu Ebu Naim Hilye'de Estağfurullah e, Hakim Ahmet Ebu tarihi tarih-i i̇bn Masi cüzünde rivayet etmişler e, Hakim bu hadise sayı demiş Zehebi de onu doğrulamıştır Fakat isnadı hasendir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınlara sizin aklınız ve dininiz eksiktir buyurunca bu eksikliğin ne olduğu soruldu. Buyurdu ki iki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine denktir. Bu aklın noksanlığıdır. Adet günlerinde namaz kılmayıp oruç tutmaması da dininin eksikliğidir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Avrupa'da yapılan bir araştırmada erkek ve kadın deneklere Trende bir yaşlı adamla bir zenci adamın kavgasını karikatürize eden bir resim gösteriliyor. Daha sonra deneklere bu resimde bıçağın kimin elinde olduğu soruluyor. Kadınlar hissi davranıp yanılarak bıçağın zencide olduğunu söylerken erkekler yaşlı adamda olduğunu söylüyorlar. Resimde bıçak gerçekten yaşlı adamın elindedir. Bu örnekte İslam'ın kadına şahitli konusunda yarım pay verilişinin hikmetlerinden bir tanesi görülmekte. Yani neden kadının şahitliği erken yarısı kadar onların hissi davranmakta aceleci olmaları sebebiyle. Yani onlar hakkındaki genel hüküm budur. Evet, işlerinde belki erkek gibi olanları da vardır. Yani böyle hisler konusunda törpülenmiş olanlar da vardır. Fakat Allah Azze ve Celle'nin bu genel kuralı e, her konuda geçerlidir. Yani bir takım istisnalar var diye bu kural işlevsiz bırakılmaz. Hissi olan bir erkek, yani hissi davranan bir erkek her bakımdan Hissi davranmayan kadının, iki kadının şahitliğine denktir. Öyle de da böyle. Diğer taraftan şu var, hissi davranmak diyoruz ya, erkeğin hissi davranması halinde eğer bu şahitliğini düşürecek bir şekilde ise bunun şahitliği kabul edilmez. Yani vasat olmak şahitliğin şartlarından birisi, dengeli olmak yani. Eğer övdüğünde aşırı övüyor, yerdiğinde aşırı yeriyorsa bir kimse, bu kimse zaten şahitliğe ehil değildir. Yani alimler böylelerinin şahitlerini kabul etmezler. Ayet ve hadisler, kadının idareciliğine açık bir kapı bırakmamıştır. Kadınlar hislerine yenik düşmeleri, erkeklerin sahibi olduğu idrak, fikir ve düşünceye sahip olamayışları, şefkat ve vicdan konularında erkeklerden farklı oluşturuyor sebebiyle aklen de lider olamazlar. Bu yüzden olsa gerek ki, Bida ehli fırkalar dahi yani sünneti vahyi tevil eden, sünneti eee tevil eden, hatta reddeden fırkalar dahi bu konuda yani Mutezile bile birleşmiştir. Sadece haricilerin Şebbiye kolları için. Allame Muhammed Şakir diyor ki: Çağımızın kadınları dış etkilerin büyük tesiriyle kibir, gurur ve isyanla doludur. Erkeklerle her alanda eşlik peşindeymiş gibi görünüyorlarsa da, temelde ev içinde ve dışında erkeklere tasallut ve görüşlerini dayatma peşindedirler. Kur'an ve sünnette açık naslar ile sabit olan İslam şeriatına karşı açık bir isyan ve eylem içerisindedirler. Kelimenin tam anlamıyla sorumluluk alanlarına girmeyen bölümlerde bile erkeklerin üzerine sulta kurma peşindedirler. Evet, umdetü tefasirde, yani İbni Kesir'in tefsirine yaptığı şerhte bunları belirtiyor Ahmet Muhammed Şakir. Şeyh Elbani Rahimullah şöyle demiştir. Şu son zamanlarda Dımeşk'te, kadınların mescitlerde belirli vakitlerde kadın davetçi diye iddia ettikleri, kadınlardan birinin dersini dinlemek için toplanmaları sonradan uydurulmuş. Muhtes, bidat işlerdendir. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve salih selefin zamanda yoktu. Onlarda olan uygulama, kadınların eğitiminin hadiste geldiği gibi özel mekanda veya imkan dahilinde mescitte erkeklerden ayrı bulunan bölümde salih alimler tarafından verilen derslere katılmaları şeklindeydi. Aksalde erkekler onlara galip gelir ve ilim öğrenme ve sorma imkanları olmaz. Eğer bugün kadınlar arasında kendisine ilim verilmiş, kitap ve sünnetten kendisine fetva sorulacak selim fıkıh sahibi varsa, onun evinde veya kadınlardan birinin evinde özel meclis kurmasında sakınca yoktur. Bu onlar için daha hayırlıdır. Nasıl böyle olması ki? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, mescitte cemaatle namaz hakkında dahi kadınlar için evleri daha hayırlıdır buyurmuştur. Müslüman kadının edep ve haşmetini en fazla korumak zorunda olduğu, daha fazla çıkamayacağı namaz halinde bile durum böyle olduğuna göre, peki ya ilim için evlerinde toplanmaları onun için nasıl daha hayırlı olmaz? Özellikle de onlardan bazısı sesini yükseltir. Başkalarda onlara katılır. Böylece mescitte onların bu sesleri çirkin ve kötülenmiş bir şey olur. Maalesef işittiğimiz ve şahit olduğumuz şeyler böyledir. Sonra bu bidatin umman gibi başka yerlerde de yayıldığını gördüm. Allah'tan her sonradan çıkarılmış bidatten selamette kılmasını dileriz. Bunu silsetü sayhada söylüyor. Yine diğer bir fetvas şu şekilde. Şöyle sorulmuş. Bazı kadınlar Kadınları davet için çıkıyor, onları evlerinde ziyaret ediyorlar, davet etmek ve onlara özel ders vermek için oturuyorlar. Nitekim bunu çokça yapıyorlar. Bu durum Allah Teala'nın kadınlara evlerinde karar kılmaları emrine aykırı mıdır? Zira onlar vasıtalara binip gidiyorlar. Özellikle burada kadınların araba sürmesine izin veriyorlar ve şu şunu, şu da şunu götürüyor. Bu uygun mudur? Yani kadın birisini evinden alıyor, onu götürüyor. Derslere bu şekilde gidiyorlar. Yani sürücü kadın. Cevap... Ben bu işi asrımızın problemlerinden olduğuna inanıyorum. Bundan dolayı bugün arkadaşlarımızla beraber diyoruz ki, burada erkek ve kadın davetçiler olması şüphesiz sonradan çıkma işlerdendir. Kadın davetçiler diye isimlendirmek uygun değildir. Dini ilim öğreten kadınlar bulunmasında ise sakınca yok. Hatta bu vaciptir. Zira kadınlar bu kadınlara soru sorarlar. Çünkü birçok kadınlar özel sorularını faziletli alimlere sormakta sıkıntı duymaktadırlar. Eğer gerçekten Kadınlar arasında az önce açıkladığımız gibi kitap ve sünneti bilen alimeler varsa onların kadınlara gitmesi değil, kadınların ona gidip sormaları gerekir. Çünkü bizler şunu diyen ilmeyenin sözünün doğruluğuna inanıyoruz. Bütün hayır selefe tabi olmakta, bütün şer ise sonrakilerin çıkardıkları bidatlerdedir. Burada ve bazen diğer bazı belirlilerde durum şu hale ulaşmıştır. Kadın mescitte minbere çıkıyor ve kadınlara ders veriyor. Buradan mescid avlusuna erkekler gelip cemaatte namaz kılabiliyor ve içeri girip namaz kılabiliyorlar. Şüphe yok ki ben bunun bir bidat olduğunu söylemekten hiç çekinmiyorum. Durum sorduğun soruda söylediğin gibidir. Kadına gereken evinde vakarla oturmasıdır. Eğer kadın Allah Azze ve Celle'nin dininde bir ilimle başkalarından ayrıcalıklı olmuşsa, bu konuda erkekler gibi hareket edemez. Evinden çıkma konusunda erkeklerle eşit olamaz. Nitekim Rabbimiz Kerim kitabında, ''Kadınlar evlerinde karar kılsınlar.'' buyurmuştur Ahzab 33. Kadında asıl olan dışarı çıkmadıkça gideremeyeceği bir ihtiyacı olmadıkça çıkmamasıdır. Yani mecbur kalmadıkça, zorunlu bir ihtiyacı olmadıkça çıkmamasıdır. Böylece durum ortadadır. İlim sahibi olan kadının çıkıp harekete geçmesi ve davetçi kadın diye isimlendirilmesi caiz değildir. İlim öğrenmek isteyen kadının ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanda olduğu gibi mescide çıkması caizdir. Bununla beraber Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar için evleri daha hayırlıdır buyurmuştur. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kadınların yatsı namazı için bile mescide çıkmalarını onaylamıştır. Kadınlarınızı gece mescide çıkmaktan engellemeyin buyurmuştur. Bu şekilde yasak da gelmiştir yani onları mescide çıkmaktan engellemekten yasak da gelmiştir. Müslim'deki hadiste geçtiği gibi kadınlar sabah namazından örtülerine bürünmüş olarak dönüyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazı eda etmeleri için kadından mescide çıkmalarını onaylamasına rağmen evlerinin kendileri için daha hayırlı olduğunu açıklamıştır. Eğer burada ilim sahibi bir kadın varsa diğer kadınlar ilim talebi içinde çıkabilir onun evine gidip oturabilirler. Kadınların ona gidip toplanmalarında engel yoktur. Bütün bunlar imkan ve takat nispetindedir. Ama kadın erkeklerin çıktığı gibi çıkamaz. Zira bu erkeklere benzemek olur. Bunu Silisretül Hediyu ve Hediü ve Nur adlı kasetlerde verdiği bir fetvasından tercüme ettik. Evet, yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında olduğu gibi mescitler herkesin ilim öğrenme imkanı bulunan yerlerdi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı derslere, huddelere, kadınlar mesela müminlerin annelerinin evinden dinliyorlardı. Her ne kadar namazda, namaz esnasında erkeklerin arkasında saf tutuyor idilerse de eğer sohbet gibi, yani böyle devamlılığı gerektiren bir şey varsa, çünkü e, Şeyh Elbani daha başka fetvalarında bu tip ayrıntılara da girmiştir. Mesela diyor, Hatip bazen gülünç bir şey söyler diyor. Ve bazıları da diyor, kadınlardan bazıları da kendini tutamaz güler ve bunların sesleri de erkeklere Ulaşır. Bu sebeple diyor, eğer kadınlar mescitte e, dersi ders dinleyecekse, ilim dersini dinleyecekse mutlaka mescidin ayrı bir bölümü. Yani erkeklerden tamamen ayrılmış, birbirlerini görmeyecekleri, işitmeyecekleri başka bir bölümde olmalıdır diye. Başka bir fetvasında da bunu açıklıyor. Ayşe radıyallahu anh'a e, fetva verirdi. Fakat... O davetçi olarak çıkmaz, sağa solu gezmez. Bilakis sormak isteyenler erkeğiyle, kadınıyla ona gelirler. Erkek olanlar perde arkasından sorarlardı. Evet, ruh taşıyan canlıların suretini yapanlar müşriklere benzer. Bilinmektedir ki, Adem Ademoğulları arasında ilk şirk, salihler hakkında aşırı gitmek ve onların suretlerini yapmakla meydana gelmiştir. Bukhari sahihinde i̇bn Abbas radyalanmadan rivayetine göre, Nuh kavminin putlarının, Araplara da geçtiğini haber vererek şöyle demiştir. Bu isimler Nuh Aleyhisselam'ın kavminden bir takım salih kişilerin isimleriydi. Onlar ölünce şeytan onların kavimlerine bunların oturduğu yerlere heykellerini yapmalarını ve bu heykellere o salih kişilerin isimlerini vermelerini telkin etti. Onlar da böyle yaptılar. İnsanlar ilk başta bunlara tapmıyor, ibadet etmiyorlardı. Fakat bu heykelleri yapanlar öldükten sonra yapılış kayasını unuttular ...ve daha sonra gelenler heykellere ibadet etmeye başladılar. Bu yüzden Müslümanın bu konuda gevşek davranmaması gerekir. Ta ki şirke düşmesin veya onu görüp de taklit eden kendisinden sonra büyük şirke düşmesin. Hafız İbn Kayyım şöyle demiştir. Seleften birçok kimse şöyle der. Onlar Nuh Aleyhisselam'ın kavminden salih kimselerdi. Yani Vetsuva yegus nesir bu beş isim. Öldükleri zaman kabirlerinde ibadet edilmeye başlandı. Sonra suretlerini ve heykellerini yaptılar. Zaman geçti ve onlara ibadet etmeye başladılar. Onlar iki fitneyi bir araya getirdiler. Kabirleri fitnesi ve suretleri fitnesi. Bu iki fitnede sıhhati üzerine ittifak edilen hadiste, yani Bukhari ve Müslümin rivayet ettikleri hadiste, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın işarette bulunduğu fitnelerdir. Sonra yukarıdaki Ayşe Radyallahu'nun hadisini zikreder ve şöyle der. Gördüm ki, Ved, Yehus, Yeuk, Nesir ve Lat'a ibadet etmelerinin sebebi, sadece onların kabirlerine tazim etmeleridir. Sonra onlar için heykeller yapmışlar ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem işaret ettiği gibi bunlara ibadet etmişlerdir. Yani ilk önce onlara şeytanın verdiği vesvese bunları bunlar salih kimselerdir. Yadınızdan çıkarmayın. Bunları unutmayın. Onları unutmamak için suretten heykellerini yapın dedi. Onlar da yaptılar ve bunlara ibadet edilmedi. Sadece hatırlamak için hatırası olsun diye bu suretleri yaptılar. Sonra bu nesil öldü. Sonradan gelen nesle iblis şu vesveseyi verdi. Sizden öncekiler bunlara ibadet ederlerdi. Atalarınızın yolundan ayrılmayın. Bu şekilde ilk şirk böyle başladı. Ayşe radiallahu anhadan gelen rivayette, burada e, okuduğumuz rivayette Arapçasında ensab kelimesi geçiyor. Onun da bu nasbın çoğuludur. Bir amaç için dikilen her baston, taş veya buna benzer şeyler ensaptır. Arapların cahiliyede ensabı taşlardan idi ve bunlar için kurban keserler, kan ile kırmızıya boyarlardı. Denildi ki, onlar put edinip ibadet ettikleri taşlar idi. Yani burada mesela anıt diyorlar. Yani belki insan veya hayvan canlı şeklinde değil ama anıt. Bu anıtlar da bu ensap kelimesinin kapsamına giren şeylerdi. Ayşe radıyallahu anha'dan da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Onlar içlerinde salih bir kimse öldüğü zaman kabrini mescid edinir ve oraya şu suretlerden yaparlardı. Yani Yahudilere ve Hristiyanlara lanet ettiği zaman, Allah onları kahretsin diyor. Çünkü onlar salih bir kimse içlerinde öldüğü zaman e, onun kabrini mescid edinir ve oraya şu suretlerden yaparlardı. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İmam Kurtubi bu Ayşe radıyallahu anh'a hadisini şerh ederken şöyle diyor. Bunu yapan öncekileri ancak onların suretlerine bakmakla ve iyi hallerini düşünmekle ünsiyet sağlamak ve onlar gibi gayretli olmak için yapmışlardı. Yani böyle bir hatıra için. Onların kabirleri yanında Allah Teala'ya ibadet ettiler. Üzerlerinden zaman geçti. Onlardan sonra gelenler onların bu gayelerini bilmediler. Şeytan onlara babalarını ve dedelerinin bu suretlere ibadet ve tazim ettikleri şeklinde vesveseler verdi. Onlar da bunlara ibadet ettiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle şeylerden sakındırmış ve şiddetle karşı çıkarak böyle yapanları tehditle yasaklamıştır. Buna götürecek vesilelerin de yolunu tıkamıştır. Şöyle buyurmuştur. Allah'ın gazabı, öfkesi, Peygamberlerinin kabirlerini mescid edinen bir topla çok şiddetlendi. Kabirleri mescid edinmeyiniz. Suret yapmanın tehlikesi ve bunu yapanın suçunun büyüklüğü hakkında gelen şerî naslarda suret yapanlara ağır ifadeler kullanılmıştır. Bu naslar ruh taşıyan canların suretlerinin tam şeklini yapmanın haram olduğuna delalet etmektedir. Bazıları şu şekilde, kıyamet günde en şiddetli azaba uğrayacak olanlar suret yapanlardır. Bunu Bukhar ve Müslim rivayet ederler. Yine Bukhar ve Müslim İbn Abbas radıyallâhından rivayet ediyorlar. Biri sonra geldi ve dedi ki, ben şu suretlerden yapan birisiyim. Bu konuda bana fetva ver, yani ruhsat ver. O şöyle cevap verdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu işittim. Her suret yapan ateştedir. Yaptığı her surete can verilecek ve bunlar cehennemde azab edecektir. İbn Abbas radıyallâh'a dedi ki, bir şeyin suretini yapmak zorundaysan Ağaç ve cansız varlıkların suretini yap. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bu lafız Müslimindir. Bukhari'nin lafzı şu şekilde. Kim bir suret yaparsa muhakkak ki Allah ona ruh üfleyinceye kadar azap eder. Onu da yapamaz. Yani ona da ruh üfleyemez. Asla ruh üfleyemeyecektir. Adam şiddetle korktu ve yüzü sarardı. i̇bn Abbas radıyallahu anh dedi ki, yazık sana, muhakkak bir şey yapacaksan şu ağacın ve ruh taşımayan şeylerin suretlerini yap. Buradaki, yani mesela ağacın, dağın, tepenin, bunun gibi şeylerin suretlerini yapmaktaki izne gelince, e, bu Allah'a benzetme olmuyor. Yaratma olsun Allah'a benzetme olmuyor. Normalde ağaç da aslında Allah'ın yarattığıdır. Fakat, Hayvan ve insanlar, yani ruh sahibi varlıklar ile ruh sahibi olmayan varlıklar arasındaki fark, işte can verme, ruh üfleme meselesidir. Mesela ağaç yap, ağaçta ruh olmadığı için bu sıkıntıdan kurtuluyorsun. Yani Allah'ın yarattığına benzetme, tam anlamıyla benzetme söz konusu değil. Ama Allah Azze ve Celle bunu sadece ruh sahibi canlıların resimlerine bağlamıştır. Çünkü insan ne kadar mesela bir insanın, bir hayvanın takıldığını yapsa da ona ruh üfleyemez, yapamaz bunu. Bu yalnızca Allah'ın elinde olan bir şeydir. Bu sebeple Allah kendisine has kıldığı bir şeyde mahlukundan birisinin benzemesini kendisine ortak koşmak olarak niteliyor. Yani yaratma hususunda ortak koşmak olarak niteliyor. Kudüs hadiste geldiği gibi. Belki biraz sonra gelir bu rivayetlerde. Ra'şt Halife Ali bin Ebi Talib radıyallahu anın Ebu'l-Heyyac el Esediye şöyle dediği sabit olmuştur. Seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beni görevlendirdiği görevle göndereyim mi? Yok etmedik hiçbir suret bırakma ve yerden yüksek hiçbir kabri düzlemeden bırakma. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Ahmet bin Hamber'in rivayetinde şu ziyade vardır. Ali dedi ki radiyallahu anh, ey Allah'ın Resulü oradaki her putu kırdım, yükseltilmiş her mezarı yerle bir ettim ve her sureti yok ettim. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da şöyle buyurdu. Bunlardan birini tekrar yapmaya kalkışan kişi,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 Büyük alimlerin veya insanların kalplerinde büyük yer olan kimselerin sureti konusunda tasvirin, suretin tehlikesi daha da büyüktür. İbnül Arabi el-Endülüsü ve başkaları cisimli suretlerin haramına dair icma zikretmişlerdir. Haramlık hükmü gerçekte mevcut olmayan bir şeyin mesela gagalı bir insan kanatları olan at ve benzerlerinin suretini de kapsar. Çizgi filmlerdeki buna benzer şekiller böyledir. Bazı ilmi ehli Mumyalanmış ve içi doldurulmuş hayvanlarda bu yükme dahil etmişlerdir. Bu da suret asılmasına götürür. Zira bu bazı cahillerin evden ve ev halkında belayı def eder suret asmasına vesile olur. Yani doldurulmuş hayvanları da bu kapsamda değerlendirmiş alimler. Şeyh Salih bin Fevzan el-Fevzan şöyle diyor. Tasvirin anlamı bir şeyin şekli ve görüntüsünü resim aletle yani fotoğraf çekerek almak veya işlemek suretiyle nakletmektir. Bu şekil bir levhaya, bir kağıda veya heykele tespit edilir. Alimler tasviri akide konularında işlemişlerdir. Zira tasvir şirkin vesilelerinden biridir. Bunda allah Teala'ya yaratışında benzeyerek ortaklık hıptası vardır. Yeryüzünde ilk şirk tasvir sebebiyle başlamıştır. Tasvir putçuluğun kaynağıdır. Zira mahlukun tasviri ona tazim için olup genelde asılır. Özellikle sureti yapılan şahıs yetki, ilim veya salah sahibi ise ve suret bir duvara asılarak veya bir caddeye ve bir meydana dikilerek tazim ediliyorsa, şüphesiz bu cahillerin ve sapıklık elinin bir süre sonra dahi olsa bunlara tutunmalarına, sonra da Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen putlar ve heykeller dikmeye büyük bir kapı açılır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Hiç Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren bir yaratıcı var mı? Fatır 3. Ayet. Bu ayet yaratmanın Allah'a has kılmasını ifade etmektedir. Zira buradaki soru edatı istifham meydan okuma anlamını içermektedir. Allah'tan başka Halik, yaratıcı olduğunu ifade eden, yaratanların en güzel olan Allah ne yücedir? Müminun 14. Ayetine gelince, bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın suret yapanları hakkında söylediği, Ohyu ma halaktum Yani suret yapanlara Yarattıklarınıza can verin denilir hadisinde geçtiği gibidir Yani Bu suret yapanlara Musabirlere, fotoğraf çekenlere Heykel yapanlara adı ne olursa olsun Ruh taşıyan canların suretlerini Yapanlara Allah azze ve celle Yarattıklarınıza can verin bakalım Halbuki onlar yaratmadılar Yaratıcı değiller Ama benzediler İşte Allah azze ve celle bu yüzden onlara Yarattıklarınıza can verin bakalım diyecek. Onlar da bunu asla yapamayacaklar ve böyle azap görecekler. Bu gerçek manada yaratmak veya yoktan var etmek demek değildir. Aksine bir şeyi bir durumdan başka bir duruma çevirmek anlamındadır. Yine bu genel kapsamlı değil, bilakis insan için mümkün olan şeylerle ve dar bir alanla sınırlıdır. Allah'ın yaratma hususunda birlenmesi sözümüze bu aykırı değildir. Evet, suret yapanlar hakikatte onu yaratanlar değillerdir. Buna rağmen Allah Azze ve Celle onlara halk yani yaratma fiilini nispet etmiştir. Hakiki anlamda yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Suret yapan ise bunu ister eliyle yapsın, ister cihaz yardımıyla yapsın. Yaratma konusunda Allah Azze ve Celle ile çekişen, ona benzemeye çalışan hükmünün dışına çıkmaz. Zira eliyle suret yapan da hakikatte onu yaratmamıştır, cihaz ile yapan da. Mesela şimdi İbnü'l-Seym'in veya Salah Ebu Arife gibi bazı son dönem alimleri aklî bir teville bulunuyorlar, Kendilerini de kanaat etmeyen işte maksat yaratmaktır. İşte bu fotoğrafla yapılan görüntü yahpsetmektir falan diye. Ona ayrıntıca ileride gelecek zaten de. Şimdi bakın sadece şurada getirilen şey son derece çürük bir şey. Çünkü Allah Azze ve Celle yaratıklarınıza can verin dediğinde tamam kast edilen hadi hemen ilk döneme hapsedelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında nasıl yapılıyordu suret? Yani bugünkü gelişmiş cihazlar yok. Yani gerek heykel noktasında gerekse çizim noktasında gelişmiş cihazlar yokken bile yani benzerlik en az seviyedeyken bile Allah Azze ve Celle bunlara yaratıklarınıza can verin diyecek. Çünkü şu hadis buyrulduğunda ilk muhatapları onlar, bu şekilde suret yapanlar. Bugünkü suret yapanlar ise bundan daha mükemmel bir şekilde yapıyor. Videoya çektiğin zaman pek çok şey giriyor. Allah'ın yaratma benzeme açısından. Hareket giriyor, ses giriyor. Yani ruh taşıyan canlı sureti, yani suretine edinmeyişi tam anlamıyla giriyor. Dolayısıyla yaratma fiili Allah Azze ve Celle buna yaratma diyor. Yaratma da benimle çekişen diyor. Evet. Eliyle suret yapan da hakikatte onu yaratmamıştır. Yani o ilk eliyle yapan da hakikatte onu yaratmamıştı. Cihazla yapan da öyle. Fakat hangi metotla yapılırsa yapılsın ortaya bir sonuç çıkıyor ki onun adına da suret deniliyor. Şey Mustafa el Hamami'nin fotoğraf olan resimlerin mübahlığını söylenlere karşı şöyle bir cevabı var. Diyor ki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 Arkasından delil olarak da şu sözün sıralar. Öldürmek ancak el ile yapılandır. Ben ise elimi bu işe sürmedim. Peki onları öldürmek nasıl olur da bana nispet edilir? Nasıl ki böyle bir adamın böyle bir e, savunması geçersizse işte hadislerde yasaklananlar ellerle yapılandı, şimdi modern aletlerle yapılıyor. Bu bunu kapsamaz diyenlerin savunması da böyle saçma bir savunma. Böyle diyene şu şekilde söylenir. Şüphesiz ölüm, Öldürme vasıtalarından herhangi biriyle ruhun çıkartılmasıdır. Zehir, elektrik ve yırtıcı hayvanda öldürme vesilelerindendir. Buna göre kim bu vesileleri kullanırsa o kişi öldürme suçunu işlemiştir. İsterse elini hiç uzatmamış olsun. İşte resimde böyledir. Resimde murat sureti icat etmektir. Suret ortaya çıkarmaktır yani. Bütün bela resimdedir. Cihazla çekilen resmin günahının elle yapılandan kat kat fazla olduğunu da Hatta cihazın bir anda çektiği resmi Ressam eliyle ancak senelerce uğraşarak yapar Azap ise ne kadar resim meydana geldiğine göredir evet. Buradan da kesinlikle anlarsın ki Bir resmi yapmak büyük bir masiyettir Büyük bir günahtır Buna ikinci resim de eklenirse Masiyet ikinci defa olur Böylece resim her çoğalışında O resmi yapanın günahı da hep çoğalmaktadır Özellikle videoda Yani bu kare kare O hareketli resim Aslında o kare kare dönüşen suretlerdir. Bunun hızlıca geçmesidir. Evet. Resim biliyorsun ki azapta günah miktarıncadır. Buna göre resim çoğaldıkça azapta çoğalır, şiddetlenir ve uzar. Bunu Şeyh Fevzan El İlam'da naklediyor. Suretleri konusunda kitap ve sünnet naslarına gelenler sahabe ve onlardan sonraki İslam imamlarına nakledilen ayrıntılı açıklamalar resmin aramlığının İslam'da şüpheli veya tartışmalı bir mesele olmadığını yani ihtilaflı bir mesele olmadığını bilakis yabancı kültürlerden etkilenen kimselerin kılık kırk yarma çabalarıyla değiştiremeyecekleri bir şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin apaçık emirleri sahabenin uygulaması ve İslam fakirlerinin ortak görüşleriyle yani icmalarıyla belirlenmiş üzerinde kesin bir icma aktolunmuş İslam kuralı olduğunu göstermektedir. Suretler fitnesinde bu olanların şüphe olarak getirdikleri sözleri şu şekilde onların en üstünü ve en isabetlisi şöyledir. Suretler haramdır lakin ben davetin maslahatı için bunu caiz kabul ediyorum. Buna kitap ve sünnetten davetin maslahatı ve İslam'a destek için haramlar kullanmanın caiz olduğunun delili nerede denilir? Sözün güzeli ve hakkı parlatan şeylerden birisi Riyad'daki lejnet Daime'nin şu fetvasıdır. Fetaha komisyonunun şu fetvasıdır. Tebliğ ve İslam'ın yayma vasıtası olarak haramları kullanmak caiz değildir. Meşru vesileler çoktur. Bunların yerine Allah'ın haram kıldığı şeyler kullanılamaz. İslam devletlerinde kullanılan suretler bunun caiz olduğuna delil değildir. Bilakis bu münkerdir. Çünkü bu konuda sahih deliller vardır. Delillerle amel ederek suretlere karşı çıkmak gerekir. Şeyh Fevzan'a da şöyle soruldu. Fıkıh, tefsir gibi derslerde video, sinema ve benzerleri gibi eğitim araçlarını kullanmanın hükmü nedir? Bu sakıncalı mı yoksa meşru mudur? Şöyle cevap verdi. Benim görüşüm bunun caiz olmadığıdır. Zira bunlarda tasvirin yani suret yapmanın bulunması zorunludur. Tasvir ise haramdır. Bunu gerektirecek bir zarurette söz konusu değildir. Hayırlı olan ilk 3 asrı kötüleyen, rey ve kelam sahipleri için... İnsanların en yakınları saptırarak şöyle derler Haram olan elle çizilendir Aletle yapılan tasvirler ise haram değildir derler Neden ey İslam? Sana şöyle der Çünkü bu suret değildir Öyleyse bu nedir ey kayıtlı sohbetlerin yıldızı Şöyle der Bu tıpkı aynalarda olduğu gibi gölgenin hapsedilmesidir Bu elektromanyetik dalgalardır Bu gerçeğin naklidir Tasvir değildir Videoyu seyreden sanki yüksek bir yerden caddeyi seyreden gibidir. Böyle teyvil ederler. i̇bn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her musavvir, her suret yapan cehennemdedir. Yaptığı her surete can verilecek ve onlar kendisine azap edecektir. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Şeyh Fevzan diyor ki, yaptığı suret ifadesi nasıl olursa olsun, İster resim, ister oyma, ister makine ile çekilme şeklinde olsun her suret kapsamaktadır. Makine ile resim çeken, resim çizenden daha seri, daha hızlı şekilde bunu yapar. Fakat sonuç birdir. Bunların her birinin maksadı suret yapmaktır. Oyma yapan veya heykel yapan maksadı suret meydana getirmektir. Resim çizenin maksadı suret meydana getirmektir. Neden bunlar arasında fark görelim ki? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her suret yapan ateştedir buyuruyor. Ayrım yapmanın delili nedir? Getirdikleri şey sadece felsefe ve uydurdukları sözlerdir. Kafalarına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü sınırlamak istiyorlar. Elbani Rahimullah da şöyle demiştir. Bu aletle yani kamerayla bir anda ortaya konulan suretleri bu alet olmadan saatlerce uğraşan kimse yapamaz. Onlara göre bu insanın ameli değildir. Aletle suret yapan tutunduğu şey de budur. Suret yapmaktaki maksadının Hedefini böylece gizliyor Film dedikleri terkipte de bu türdendir Bundan sonra da fotoğraf Tab ederek banyo ediyorlar Yine bu da onlara göre insan ameli değildir Nitekim onlardan birine Seneler önce şöyle dedim Sizleri oymacılık suretiyle yapılmayan Putları mubah saymakla ilzam ederim Yani size göre o zaman Oymacılık şeklinde yapılmayan Mesela bugün artık fabrikalarda çıkıyor ya Putlar heykeller o zaman siz bunları mübah sayıyorsunuz. Bu özel alet vasıtasıyla bir elektrik düğmesine basmakla bir dakikada onlarca put çıkarmaktır. Buna ne dersin dedim. Başı neydi? Video cihazı veya video kasıtlarının İslam'a izafe edilerek İslami video diye isimlendirilmesi üç şekilde yorumlanır ki hepsi de dinde bidattır. Birinci yorum, bununla seyredilmesi veya çekilmesiyle Allah Teala'ya yakınlaşma kastedilir ki bu bidattır. Allah Teala'ya meşru olmayan, asıl ve nitelik olarak meşru kılınmayan bir şekilde yakınlaşmaya çalışmaktır. İcma ile hatta caiz sayanlara göre dahi bu sonradan çıkarılmış bir şeydir. İbadetlerde asıl olan ise delil olmadığı sürece yasaklıktır. Bu cihazları kullanmanın Allah Teala'ya yakınlaşma konusunda meşru olduğuna dair delil bulunması zorunludur. Aksi halde bununla Allah'a yakınlaşma talebi bidattır. Mesela, bazı bidatçiler bu işte İzmir'deki cennete davet seminerleri gibi şeyleri videolara çekmiştir, CD yapmışlar ve ki Allah rızası için bunları dağıtın. Yani Allah'ın haram kıldığı bir şeyden sevap ummaya da teşvik ediyorlar. Nitekim Said'de Ayşe radiyalarına Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Şu emrimizde ondan olmayan bir şey çıkaran reddolunur. İkinci yorum. Bununla kastedilen Allah Teala'ya davettir. Dine davet. Yine bu da bidattır. Zira Allah Subhanahu ve Teala dini tamamlamış, nimeti kemale erdirmiştir. Allah Teala'ya davetin de Allah Teala'nın meşru kıldığı şekilde yapılması zorunludur. Bu da iki kısımdır. Birinci kısım asıl ve nitelik olarak meşru olanlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri, Allah onlardan razı olsun, Allah'a davet konusunda yaptıkları cihat, Konuşma, yazışma, hitabet ve benzerleri böyledir. Bunlar meşru davet vesileleridir. İkinci kısım, nitelik olarak değil de asıl olarak meşru olanlardır. Veya hakkında nasp bulunmasa da meşru cinsinden olanlar. Kitap ve Risaleler telif edilmesi böyledir. Hakkında nasp bulunmayıp meşru cinsten de olmayan bidattır. Peki ya Allah-u Teala'ya davette vesilenin aslı tasvirler, temsiller, tiyatro çizgi resimler ve benzerleri gibi haram olan unsurlardan ise nasıl olur? Nitekim Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimullah'a şöyle sorulur. Adam öldürmek, yol kesicilik yapmak, hırsızlık, içki içmek ve benzeri büyük günahlar işlemek amacıyla bir araya gelen bir topluluğu yani bir eşkıya topluluğu. Bir şeyhin Allah Teala'ya zincirsiz def ve genç olmayanların şiirlerle kaside söylemesi gibi musiki aletlerini kullanmak suretiyle davet etmesi halinde. O cemaatin tevbe ettikleri Namaz kılmayan, hırsızlık yapan ve zekat vermeyen bu kimselerin şüphelilerden dahi kaçınan kimseler haline geldikleri, farzları yerine getirmeye başladıkları, haramlardan sakındıkları anlatılır. Bu şeyhin başka türlü davet edilmeleri mümkün olmayan topluluğa karşı böyle bir masatı elde etmek için bu yolları kullanması mübah mıdır? Yani bir azgın bir topluluk var, her türlü günaha dalmış. Bir tane bir şeyh var, şeyh işte defler eşliğinde, çalgı eşliğinde kasideler okutarak, e, davetini yaparsa onlar geliyorlar bu mecliste. Bu sayede haramlar terk ediyorlar, tevbe ediyorlar, namaza başlıyorlar, namaz kılıyorlar falan. İşte bu amaç için acaba bu defleri kullanmak caiz midir? Sorulan soru bu. Şeyhül İslam i Temir Aymoğlu'na uzunca bir cevap veriyor. Bu cevabının, fetvanın tam metnini, altın kaydelerde tercüme etti. Biz burada özet olarak aktaralım. Şöyle diyor, bilindiğine göre sapıkları hidayet eden, şaşkınlara yol gösteren isyankarlarının tevbesini kabul eden ancak Allah'tır bunun Allah'ın Resulü ile gönderdiği kitabı ve sünnetle olması zorunludur yan davetin aksi halde Allah'ın Resulü ile gönderdiği bu konuda yeterli olmasaydı Resulün dini eksik tamamlanmaya muhtaç olurdu İnsanların Allah ve Resulü meşru kılmadığı halde Allah'a yaklaştırıcı olarak gördükleri amellerde böyledir zira mutlaka bunların zararı faydasından büyüktür ancak faydası zararından büyük ise şeriat bunu bildirmeyi ihmal etmemiştir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hikmet sahibidir. Dinin maslahatını ihmal etmemiştir. Müminler alemlerin Rabbine yakınlaşmada farklı mertebededirler. Burada bir bahse giriyor, bir mesele anlatıyor. Sonra şöyle devam ediyor. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe ve tabi'in bu kimselerden daha şerli olan, yani bu soruda bahsedilen kimselerden, fasıklardan daha şerli olan, küfür, fısk ve isyan ehlini meşru metotlarla davet etmişlerdir. Allah onları bidat yollara muhtaç bırakmamıştır. Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ile gönderdiklerinde isyankarları tebiye çağırmak için meşru bir metot olmadığını söylemek caiz değildir. Zira zorunlu bilgiye ve mütevatir nakil ile anlaşılmıştır ki, ümmetler içinde küfürden, fısktan, isyandan meşru yollarla tebedenlerin edenlerin sayısını ancak Allah bilir. Bunlarda bidat toplantılar yoktu. Şunu demeye imkan yoktur. Şüphesiz ki isyankarları bu bidat metottan başkasıyla tevbeye çağırmak mümkün değildir. Yani kimse bunu söyleyemez. İbn-i Teymiy Rahimullah daha sonra başka şeyler de söylüyor da mesela diyor ki işte başka bir yolla bunları davet edemeyen kimse kendi acizliğine yansın. Yani din kamildir, meşru yollar çoktur. Eğer meşru yollarla beceremiyorsa o, o kimsenin acizliğidir, beceriksizdir. Bu dinin eksikliğinden değil. İşte suret meselesi de böyle, suret haram. Bu bidat davetçilerinden birisine, selefilik ismini kullanarak davette bulunanlardan birisine, Abdullah Yolcu'ya dedim ki ben İzmir'de, siz işte bu kadar insanın karşısına hoca diye çıkıyorsunuz, insanlar size itibar ediyor, işte alim sanıyorlar ve sizi dinliyorlar. Ve ben sizin suretleri haram gördüğünüzü biliyorum. Neden bundan uyarmıyorsunuz insanları? Hatta uyarmak bir tarafa, ona iştirak ederek ders yapıyorsunuz ama bu konuda hiçbir uyarı, nasihat yapmıyorsunuz dedim. Bu dedi, haram ama dedi, belvaya amı olmuştur. Yani önüne geçilmez bir yaygınlık almıştır falan filan. Yani yaygınlaşmıştır. İnsanları başka türlü davet etmek artık mümkün değil gibi aynı teraneler. Dedim ki... Ee, dedim Def ve çalgılar insanları daha çok çeker dedim Bunlar da kullanabilir miyiz? O haram dedi Suretler ne dedim? Sonra konuşuruz dedi Şimdi Surete haram diyorsun Çalgılara da haram diyorsun Sureti kullanmakta sakınca görmüyorsun Ama mesela sufileri reddiye veriyorsun Niye? insanları toplamak için defler falan kullanıyorlar Bunlar haramdır diye Risale de var müzik hakkında Bunu haram diyorsun Niye kızıyorsun sufilere? Onlar insanlar Allah'ın yoluna çağırmak için iddialarına göre bunu yapıyorlar. E sen de insanları Allah'ın yoluna çağırmak için bir diyor suret pisliğine giriyorsun yani. Bunu caiz sayıyorsun bir yerde. 3. yorum. Bunun bununla Allah'a yakınlaşmak ve ona davet kastedilmez. Lakin bu isim sayesinde yani İslami video ismini kullanmak sayesinde bu videolar ile münker şeyleri içeren diğer videoların ve kasetlerin arası ayrılmak istenir. Yani bizim kastımız burada bu videolarla İslami video tabirini kullanmakla amacımız diyorlar davet etmek değil yani İslami davet. Parçası olarak değil veya bununla Allah'a yakınlaşmayı da kastetmiyoruz. Bizim amacımız bu ifadeyi kullanmakta amacımız sadece gayri meşru olan görüntülerle bizimkinin ayrılması. Bunun meşru görüntüler olduğunu ifade etmek. Böyle e, bir savunma gelmiş. Bu da yine bu cihazların İslam'a nispet edilmesi sebebiyle bidattır. Halbuki İslam bunlardan beridir. İslam'ın beri olduğu videoyu suretse nasıl İslam'a nispet de buna İslami video dersin. Bunun zararları da şu açılardandır. Birincisi, videoların İslam'a nispet edilmesi halkın bu cihazların müstahap olduğunu zannetmesine sebep olur. Halbuki bu batıl bir iştir. İkincisi, bu iş bir bidat veya münkerin önünü açmak isteyen herkes için bir vesile olur. Onlar da yaptıkları işi İslam'a nispet edilerek bunun önünü açarlar. Nitekim bu fiilen de meydana gelmiştir. Mesela İslami tiyatro, İslami temsil. İslami müzik denilmesi gibi veya İslami sinema, dini sinema diyorlar, dini film. Allah Teala'dan bizleri bu beladan kurtarması ve kendisiyle karşılaşıncaya kadar İslam ve sünnet üzerinde sartıkılmasını dileriz. Üçüncüsü, bu işte tasvir, tiyatro, çizgi film ve benzerleri gibi münkeratın yayınlandığı cihazların İslam'a nispet edilmesi söz konusudur. Bu ise İslam bunları haram kılıp yasakladığı halde İslam'a nispet etmek demektir. Bu büyük bir vebaldir. Şayet bu cihazlarda hardal tanesi kadar münkerat bulunmasaydı bile İslam'a nispet edilmesi yine caiz olmazdı. Allah yardımcımız olsun. Bu hususta hiçbir yanlış anlamaya meydan vermemek için birkaç mesele daha açıkça anlaşılmalıdır. Bazı kimseler boyama resim ile fotoğraf arasında bir ayrım yapmaya çalışırlar. Oysa şeriat resmin kendisini yani suretin kendisini yasaklar. Suretin yapılış şeklini ve metodunu değil Fotoğraf ile resim arasında hiçbir fark yoktur İkisi de surettir İkisi arasında tek fark yapılışlarında kullanılan metottur Ve bu hususta şeriat emirleri ikisi arasında hiçbir ayrım yapmaz Yani bunu yapılış şekliyle haram kılmamış Çıkan sonuç itibariyle haram kılmıştır Az önce örneğini verdiğimiz adam öldürme fiilinde olduğu gibi Adam öldürmek yani masum bir cana haksız yere kıymak haramdır Allah katında en büyük günahlardan birisidir bunun ne şekilde yapıldığı önemli değil. İster yukarıdan e, uçurumdan at, ister arabayla çarp, ister elektrikle, ister kılıçla. Yöntem önemli değil. Bu fiil ortaya çıkmışsa haram olan e, asıl günah budur. Fotoğraf ile resim arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de surettir. E, yapılış arasında fark vardır. Bazı kimseler İslam'da resmin putperestliğe bir son vermek için yasaklandığı iddiasında bulunurlar. Bu sebeple işte biz böyle e, tapmıyoruz, tazim etmiyoruz gibi gerekçelerle savunurlar. Bugün böyle bir tehlike olmadığını ileri sürerler. Ve bu yasan iptal edilmesi, yani hükmünün kalktığı gibi şeyler söylerler. Bu iddia kesinlikle yanlıştır. Çünkü hadislerden hiçbirinde resmin, suretin putperestlik ve şirk tehlikesinden sakınmak için haram kılındığına dair bir ifade yoktur. Yani illetin bu olduğu hiçbir hadiste geçmez. İkincisi... Şirk ve puta tapıcılığın yeryüzünden silindi iddiası da temelsizdir. Bugün Hristiyan, Hint-Pakistan yarımadasında bile hala puta tapanlar mevcuttur. Şirk dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı şekillerde uygulanmaktadır. Eli kitaptan Hristiyanlar da İsa aleyhisselam, Meryem aleyhisselam ve diğer azizlerin resim ve heykellerine tapınmaktadırlar. Hatta Müslümanlardan büyük bir bölümü de Allah'tan başkasına kulluk etmekle meşguldürler. Mesela menzilcileri biliyorsunuz pek çoğu şeyhin resmini alır, rabıta yapar. Yani bu bir ibadettir. Sufiler denilen fırka, şeyhlerin resimleriyle rabıta dedikleri bir ayın yaparak şirk koşmaktadırlar. Bazı kimseler de sadece putterestlik özelliği taşıyan resimlerin, yani ilah addedilen kimselerin resim ve heykellerinin yasak olduğunu söylerler. Diğer resim ve heykellere gelince, onların haram olması için hiçbir sebep yoktur bunlara göre. Mesela annesinin, babasının, dedesinin resimlerini asanlar gibi. Veya çocuğu doğuyor, onun resmini çekip asanlar, saklayanlar gibi. Fakat bu iddiada bulunanlar, Allah Teala'nın emir ve talimatlarından hüküm çıkaracakları yerde kendi kendilerine kanun ve şeriat ortaya koymaktadırlar. Onlar resmin yeryüzünde sadece puta tabıcılık ve çok tanrıcılığa değil, daha birçok kötülük ve fitnelere sebep olduğunu ve bugün de olmaya devam ettiğini bilmiyorlar. Resim, kralların, diktatörlerin ve siyasi liderlerin büyük olduğu fikrinin halkın zihinlerine işlemesine yarayan en önemli araçlardan birisidir. Yani onlara bir tazim oluşturuyor yöneticilerin özellikle resimleri. Resim, müstehcenliğin yayılmasında da geniş olarak kullanılmıştır. Resimler, milletler arasında ayrılık ve nefret tohumları ekmek ve yığınları çeşitli şekillerde saptırmak için de kullanılmaktadır. Medyatik oyunlarda kullanıldığı gibi. O halde Allah Teala'nın resmi sadece puta tabıcılığın kökünü kazmak için yasaklamış olduğu iddiası tamamen asılsızdır. Allah Teala Ruh taşıyan canlı varlıkların resmini yapmayı kesinlikle yasaklamıştır. Eğer biz kendi kendimize kanun ve şeriat koymuyor ve Allah'ın dinine tabi oluyorsak bundan kesinlikle kaçınmalıyız. Belirli bir emir için kendi kendimize belirli bir sebep ve temel tayin etmemiz, sonra da bu temele dayanarak bazı resimleri helal, bazılarını da haram saymamız caiz değildir. Bazı kimseler zararsız resimler diye bir grup resimden bahsederler ve bunların hiçbir tehlikesinin olmadığını söylerler. Bu resimler şirke, müstehcenliğe, politik propagandaya ve başka kötülüklere sebep olmazlar. Bu yüzden bu, te, e, bu tarz resimler yasak olmamalıdır derler. Burada insanlar yine aynı ataya düşüyorlar. İlk önce belirli bir emir için bir sebep ve temel tayin ediyorlar. Yani illeti kendileri belirliyorlar. Sonra da tayin edilen sebebin bulunmadığı şeyleri helal kabul ediyorlar. Bunun yanı sıra bu kimseler İslam şeriatının insanın ne zaman helal sınırlar içerisinde olduğuna... Ne zaman bunları açtığına karar veremeyeceği belirsiz ve kaypak bir helal haram sınırı çizmediğini Bilakis herkesin günü şey gibi görebileceği bir ayırma sınırı çizdiğini bilmiyorlar Yani helal haram nettir Resimle ilgili ayrım çizgisi kesinlikle apaçıktır Canlı varlıkların resimleri haram, cansız varlıklarınki helaldir Bu ayrım çizgisi hiçbir belirsizliğe yer vermemektedir Allah'ın koyduğu emirlere uymak isteyen bir kimse neyin helal, neyin haram olduğunu açıkça görebilir. Fakat eğer canlı varlıkların resimlerinden bazıları helal, bazıları haram kabul edilirse ne kadar geniş olursa olsun iki tür resmi konu alan hiçbir liste haram ile her har helal arasındaki sınırı açık ve kesin kılamayacak birçok resim helal sınırları içerisinde mi yoksa ee, değil mi? bilinmeyen muallak bir konuda kalacaktır. Bu İslam'ın şarap konusundaki kesinlikle ondan sakınma emrine benzemektedir ve bu emir apaçık bir sınır belirler. Fakat eğer sarhoş edecek kadar şaraptan sakınması gerektiği emredilmiş olsaydı, haramla helalini arasında ayırmak imkansız ve hiç kimse ne kadar şarap içeceğine, içebileceğine ve nerede durması gerektiğine karar veremeyecekti. Yusuf El Kardavi'nin de Helal Haram kitabında müzikle ilgili bir soruya verdiği bir cevap var. İşte böyle sakin müzikler helaldir, hareketli müzikler haramdır diye yani hiçbir asla kurala dayanmayan saçma sapan bir kural koyar. E buna göre yani bu sakin müzikler hangileri, hareketli müzikler hangileri yani helal haram arasındaki çizgi tamamen böylelikle yok olmuş oluyor. Bir taraftan helal ve haramda koyuyor yani. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haram apaçık bellidir. Helal apaçık bellidir. Bunların arasında şüpheli şeyler vardır. Bunu insanların çoğu bilmez buyuruyor. Yani bilinmeyen şeyler şüpheli şeylerdir. Bizim burada bahsettiğimiz konular ise gerek içki, gerek müzik, gerek suret. Bunlar kesin naslarla belirlenmiş. Mesela surette az önce ifade ettiğimiz gibi haramlık çizgisi kesindir. Eğer bir suret... İster video suret, ister elle çizilen, ister taştan oyulan veya işleme şeklinde olsun. Ne şekilde olursa olsun. Canlı bir varlığa, ruh taşıyan bir varlığa aitse o haramdır. Bunları yapanlarda ağır tehditler vardır. Cansız bir varlığa aitse, çiçeğe aitse, taşa, arabaya, böceğe, böceğe katmayalım da. Böcek çiçeği belli biraz. Çünkü ruh e, taşır böcek. Bunun gibi cansız varlıklar, yani ruh taşımayan canlılara, cansız varlıklara aitse... Burada da bunların suretlerini yapmak helaldir. Yani haram ile helalinin sınırı keskin. Müzeye gelince çalgı aletlerin hepsi haramdır. Sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir izin olarak düğünde ve bayram günlerinde kadınların çalması şartıyla dev çalmasına izin verilmiştir. Buna eşlik eden mesela şarkılar vardır. Şarkılarda da hareketli olması yavaş olmasına göre değil içerdiği sözlere göre yani çalgısız bir şekilde söylenen şarkılar. İçerdiği sözlere göre haramlı veya helalli söz konusu olabilir. Yani mübahlı söz konusu olabilir. Sözleri sakıncası ise yani haram unsurlar içermiyorsa Allah Azze ve Celle'ye isyan içermiyorsa işte bir kadını tavsif etmiyorsa zinaya çağırmıyorsa, haram olan şeylere çağırmıyorsa veya bir mahluku tazim edip yüceltmiyorsa bunun gibi haram unsurlardan hali ise Böyle bir türkü söylemekte herhangi bir sıkıntı yoktur. Dolaylı olarak mesela namazdan alıkoyması, kişinin sürekli bununla meşgul olması, sürekli neşitlerle meşgul olması bunu da mekruh görmüştür alimler. Çünkü bu kişiyi Kur'an'dan alıkoya, Kur'an'la meşgul olmak yerine sürekli böyle ezgilerle, neşitlerle meşgul olanları görürsünüz. Adam on numara neşit okur ama Kur'an okumasını bilmez. Böyle bir adama bununla meşgul olması caiz görülmez. Çünkü ona farz olan Kur'an var. Kur'an'ı öğrenmesi, Kur'an'ı okumayı e, öncelik vermesi gerekir. Bunun gibi. Allah izin ise suret meselesi hakkında e, biraz daha derin şüpheler var. Onları da bir sonraki derse bırakalım inşallah. Daha sonra tiyatro ve sinemanın hükmüne ve daha başka şeylere geçeceğiz. Kitabul Ahkam'da. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Suret ne alakanı Cebrail Aleyhisselam'ın e, köpek ve suret bulmanı eve girmemesi, onun e, bir illeti zikrediliyor mu? Nastarlı yoksa, yani suret olarak mesela... Şimdi şey Allah Resulü ya? Aleyhisselatü Vesselam Cibril ile sözleştiğinde, Cibril birkaç gün gecikince, neden geciktiğini soruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma'nın oynadıkları bir enik varmış köpek yavrusu. Hanepenin altında. Biz diyor köpek ve suret bulunan evlere girmeyiz diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadisesinde melekler içinde suret bulunan eve girmez şeklinde geliyor. Yani burada bazıları tevil yaparak yani yorum yaparak, izah getirerek işte rahmet meleklere girmez. Yoksa ölüm meleği gibi vazifeli olan melekler işini her türlü yerine getirir, görevini yerine getirir diye bazı şerh eden alimler de var bu hadisi okuduğumuz zaman mesela hadiste e, meleğin girmeyeceği söyleniyor yani suret bundan biridir biz burada işte şöyle suret yapılırsa girer böyle girmez dediğimizde buna dask getirmemiz lazım değil tabii. mi? Yani e, tabii. Tabi mesela e, ayrıntılı cevap gelecek mesela en önemli şeylerden birisi bu konuda kıyas yaptıkları şeylerden birisi aynadır. İşte aynanın karşısına geçiyor, aynada da suret oluyor gibisinden. Dolayısıyla işte videodaki de aynadaki gibidir falan diye. Şimdi aynadaki ile videodaki arasında bir kere fasit bir kıyas söz konusu. Burada aynayı Allah helal kılmıştır. Allah Resulü Aleyhisselam zamanında bu tür görüntü yansımaları helal kılmıştır ama bu suret haram kılmıştır. Böyle der geçersin. Tıpkı Allah alışverişi helal ama ribayı haram kılmıştır. Yahudiler de buna böyle itiraz etmişlerdi. Yani riba da alışveriş gibidir diyerek itiraz etmişlerdi. Allah alışverişi helal, ribayı haram kılmıştır. Ayetini indirdi. Burada da biz burada dururuz. Ayna bir kere yani düşündüğümüz zaman da ayna kalıcı suret olmaz. Ama diğerleri kalıcı suretlerdir. Mesela video kalıcı bir surettir. Çektiğin anda, kaydettiğin anda o kalıcı bir suret haline geliyor. Televizyon, mesela televizyonda e, belki aynayla kıyas edildiği zaman aynayla örtüşür. Kalıcı bir suret değildir. Fakat bu sefer televizyonla ilgili daha başka sıkıntılar meydana gelebilir. Nedir o? Mesela erkek kadını, kadın erkeği seyreder. Müstehcen görüntüler olur, daha başka şeyler olur. Ve müzik vardır. İçerik olarak işte yayınlarda enjekte edilen şeyleri tamamen saf dışı bıraktığımızı düşünelim Müzik, kadın, erkek bunların birbirlerini seyretmesi buna bela olarak yeter Yani televizyondaki sıkıntı bu Televizyon bulunan eve melek girmez diyemeyiz yani Çünkü televizyondakine suret diyemiyoruz kaydedilmediği sürece O aynadaki gibi Kaset olarak alırsan kasetteki surettir. Yani kaydedilmiş, durdurulmuş suret. Yayındaki ilgendirmez, Yani senin için yani hapsetmediğin, saklamadığın bir şey olur. Geçen bir görüntü olur. Ama kaydedersen, mesela video cihazı gibi kaydedersen o zaman suret yapmış olursun. Onlar kaydetmiş, onlar yayınlıyor. O ayrı. Canlı görüşmeler de bu şekilde. Mesela telefonda canlı görüşüyor. Ama bundan uzak durmak gerekir. tabii. şimdi bazı şerlerinde mesela video kayıt cihazları oluyor ya. Mesela video, video kayıt cihazı var. Zon suret yapmış oluyor mu? Suret yapmış oluyorsun. Fakat bunlar ruhsat verilen şeylerde. Yani ruhsat nedir? Mesela güvenlik amaçlı, hırsızı takip amaçlı bu tip şeylere cevaz vermişlerdir. Yani zaruret ve ihtiyaç halinde, yani mahzurların müdahal olması, kaidesi gereğince, eğer böyle bir zaruret varsa, mesela hırsızların yakalanması, güvenlik gibi, burada senin zaten bir rolün yok. Yani senin istemeden yapıyorsun, o ayrı bir şey. Bu adamların çekmesi, bu alimler buna ruhsat vermişler. Yani bunlar ihtiyaç ve zaruret kapsamındadır diye. Mesela balistik incelemeler için, kullanmaları, bazı şeyleri. Şey hocam, mesela gazetedir, dergidir. Harekimselamış e, olmalı. Evet getirdiğiniz zaman suret yapmış olabilirsin. Sureti yok etmediğin için günaha girmiş olursun. Yani bunlar yok edilmesi gerekir. Bulandıramazsın yani. Yapmış olabilirsin. Yapmış olmuyorsun, bulunduğum. Yani yok etme emrini yerine getirmemiş oluyorsun. Yani şimdi gidip satın alıyoruz. Mesela 1 liraya birkaç satın aldım. Ben suret yapmış olmuyor musun? Suret yapmış olmuyorsun. Harama iştirak etmiş oluyorsun. Onu yok etmen gerekir suretleri. Bayanların, e, işte, Allah <gülüyor> e, bayanların evlerine gidilip soruları varsa... Gündemine... Şimdi eğer alim bir kadın var ise o. Kadın eğer alimse. Bugün öyle bir kadın yok. Bir Mesela muhaddis olur kadın. Hadis olur. olur. sadece ondadır. Gider öğrenir. Kadınlar ondan öğrenir. Alim olan bir kadın varsa, yani dinde bilgili, sahibi, ilim sahibi, bunu bugün kontrol etme neredeyse söz konusu değil. Mesela erkeklerde de bile böyle. Bir sürü hoca var, hoca geçinen var. Ama hangisinin akidesini biliyorsun, hangisinin amelini biliyorsun, dinde şahitliği nedir, ne değildir bilemiyorsun. Bugün sünnete göre bu işi yapan ve ilmi ehli olan bir kadın bilmiyorum yani. Böyle birisi yok zaten. Orayı danışmak için değil, yani sohbet ediyorlar, onlar da dinliyorlar ya. Evet. Mesela peyvamın eşyalarının büyümesinin hayalında ülk veya işte bazı sohbetler ediyorlar. Kadınlar da haftanın böyle günleri ona işitap ediyorlar. Yani. Evet. Yani bu arada hani bir gidim almak için değil aslında. Gidim öğrenmek için o niyette gidimdir yani. Nereye gidiliyor? Sohbet. Ya tarikatlardaki zaten başlı başına bir bidat. Yani onların toplandıkları yer itibariyle bidat. Dergahlarda toplanmaları gibi. Yani dergahlarda toplanmaları ayrı bir bidat. Bu şekilde yapmaları ayrı bir bidat. Kadınların toplanmalarında hayır yoktur diyor Allah Resulü'ye sessizselam. Onlar ancak kıybet dedikodu yaparlar diyor. Yani kadınların toplanmalarına hayır yoktur. Yani kendi aralarında toplanmalarını hayır görmüyor Allah Resulü'ye sessizselam. Yani bu hadise bakarsan Elbani'nin fetvasında bile şaibe vardır. Yani Kadınların kendi aralarında toplanmalarına sanki cevaz verir gibi. Elbani'nin buradaki fetvasında bile böyle bir şaibe var yani. Yani burada toplanma olarak da yıkılıyor. Mesela bir kadın bir konuyla ilgili bir, bir değdiği eksik olduğunu hissediyor. Daha iyi girdiğimi düşündüğü başka bir kadına gidip orada bir şey soruyor cevabı alıyor dönüyor. Oradan, oradan, oradan. Şimdi kadın ehl-i sünnet akidesine sahip. İlim sahibi birisi ise buna sorulabilir, yani şahitliğine güvenilir birisi ise kadın sorar buna, bunda bir sakınca yok, ona gider sorar, İlim sahibi ise. Bu da şey var hocam, günümüzde mesela hiç namaz bulmayı bilmeyen bir bayağı namaz olan birisine nasıl namaz bulunduğunu sormaya gidiyorlar. Bu olmaz, caiz değil yani, alim olması lazım, alim olmayan birisinden sormamalı. Zaten dinin bozulması hep bu gibi sebeplerden. Gidiyor bir cahile soruyor, cahille kafasına göre fetva veriyor. Yanlış bir şey din ediniyor ondan sonra bu tip şeyler sebebiyle. Yani şurada çay içmeye oturuyorsun, orada bir tane ihtiyar rastgele fetvalar yumurtluyor durmadan. Adam oy kullanma meselesi yüzünden mesela AKP'ye oy vermedi diye birilerini kafir ilan ediyor. Yani bu adam din adına konuşuyor. Yeri geliyor namaz hakkında fetva veriyor. Yeri geliyor başka bir şey hakkında fetva veriyor. Neye dayanıyorsun dediğinde, delil ne dediğinde bu sefer delil sorduğun için seni sapık sayar. Abi, b b b. yani bir şey var. Yani erkeklere göre biraz daha hani bu şey konusunda dini konularda biraz daha geçmiş herhalde. Yani mesela cemaat. Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi yeter. Kadınların toplanmalarında hayır yoktur. Yani kendi aralarında toplanmalarında. Subhanekallah Allahüme bihamdik ve eşhedü enne ilahe illen tevattik, ilahe şerekelek ve estağfurullah Bir şey mi söyleyecek? Elbette ki sana bakma adam namazı görüyorsa şey Fetva veremez. Yani kişiye düşen, Müslümana düşen eğer ezberlemiş hadisi veya ayeti iyi biliyorsa sadece ayet veya hadisi nakledebilir. Bunun ötesinde bir şey söyleyemez. İlim ehli değilse. Fetva veremez yani. Sadece hadisi söyler geçer. Bir şey daha Hadis, hadis. Hadis değil. genel bir Tebev-i dönemlerinde bir zahit var. Ebu Bekir et diye. O zata ait bir söz. Haksızlık karşısında şükür eden dilsiz şeytandır diye. Yani sebeften birbirini söyleyeceğim.